Ailede sancı var bunun yazılı görsel medyaya yansıyan çok farklı görüntüleri var acı görüntüleri var Aile sancı deyince doğumu hatırlatıyor doğum sancısı mı bu Doğum sancısı olsa keşke Doğum, doğum, başka sancılar Aile demek. dediğimizde hakikaten doğumu hatırlatıyor ee, ama başka sancılar var. Yani bunun medyaya yansıyan görüntüleri de hakikaten e, yürek e, acıtıcı nitelikte, mahkemelere yansıyan görüntüleri bir başka. Fecati de gözler önüne seriyor. Bir de evlerde kalan görüntüler. Bir de evlerde kalıp böyle evet medyaya yansımayan hani kol kırılır yen içinde kalır gibi e, mesele dolayısıyla aileyi konuşalım şöyle şey yapsak diyorum hocam yani birilerimiz e, herhalde burada e, yanlış davranıyor. Yani kimi zaman yani bir ailenin işte erkek tarafı var kadın tarafı var ee, aile demek bu iki insan arasındaki ilişkiler demek bunların düzenlenmesi demek Yani burada Allah Teala, e, sekinet oluşsun diyor değil mi? Yani öyle bir meveddet ve rahmet e, gerçekleştirin ki sonunda sekinet olsun. Yani ruh sükûneti gibi değil mi? Öyle anlayabiliriz. Sekin, Sığınak. S e, yani bir dinginlik olsun. bir Her iki tarafında ruhu e, durulsun. Orada huzura kavuşsun. E, olmuyor demek ki. Olmayınca bunun Farklı sonuçları ortaya çıkıyor Yani Şöyle diyorum biraz problemleri Konuşsak Nerede ne oluyor ki Yani Hangimiz yanlış yapıyoruz ki Veya Birlikte yanlışlar yapılıyor ki Bu sonuçlar ortaya Çıkıyor Ne eksik erkekler ne eksik Kadında ne eksik Aileyi yürütürken neleri Yapamıyoruz uzun konuşuyorum biraz sonuç şöyle oluyor ama bir de şunu hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum Siz bu tür sorularla yani karşılaşan bir insansınız size görüşünüzü almak üzere hani bazen ya biz bu işi beceremiyoruz. Bize bir yol göster e, hocam denen insansınız. Gerek e, yani sosyal medyada sorularla geliniyor veya bil fiil gelenler var. E, orada da problemleri görüyorsunuz. Yani karşınıza gelen iki taraf mesela o iki tarafta problemleri görüyorsunuz. Yani... Ee, bir tür e, psikiyatrist gibi psikolog gibi danışman yani gibi aile koçu diyorlar şimdi o tarz bir biz şey, onun mümin ya, ya, ha, abi, kardeşi abi gibi hoca olarak yani hoca olarak. başvuruluyor bunları görüyorsunuz yani belki de kendi içinizde yani şöyle problemleri sıraladığınız oluyor değil mi hocam? Yani e, yani gelen diyelim ki bin tane vaka bugüne kadar belki on bin vaka bu vakaların içinde siz bir takım Süzmeler yapıyorsunuz. Yani şunlar e, insanların ayağına çelme takıyor. Ayak süçmeye sebep oluyor gibi böyle bir toparlama yaptım. Önünüze koymuş oldum. E, yani inşallah bizi e, dinleyenler bundan istifade ederler. Evlerindeki sekineti artırırlar. Gönüllerindeki sekinete bir katkımız olur diye de i̇nşallah. dua etmiş olalım. Buyurunuz. İnşallah hocam Bismillahirrahmanirrahim Hocam biz derslerde e, Talebeliğimizde Aile konuları Diyeceğimiz nikahtı Boşanmaydı Bu tip meseleleri okuduk e, Mesela Bukhari Derslerimizde e, Bukhari'den bu bölümleri okuduk Evet Günlük e, Ya da bu asırlık bilgileri ihtiva eden kitaplardan da bu meseleleri okuduk öyle zannediyorum ki son 10 senedir biraz daha geniş tutulursa 20 senedir kitapların yazmadığı mütefekkirlerin düşünmediği sosyologların planlayamadığı değişik bir evlilik dünyasına geldik evet bugün e, dört kelimeyle özetlenecek bir nesil var evlenenlerde hazırcı, sabırsız hayalci ve gayesiz hazırcı hazırcı, sabırsız, sabırsız hayalci, ve hayalci ve gayesiz evet bu dört mikropla evleniliyor evet çok daha kötüsü evlilikle ilgili beklentileri İnsanların kendi fizyolojileri Kendi özel Arzuları değil e, Topluma algı oluşturan Dizi gibi vesaire gibi Filmler işte internet oluşturuyor insanların düşüncelerini hayallerini Evet Ben işte Şu yörenin genciyim e, Şu tarzda yetiştim Siyah severim Gri severim böyle kendime ait bir profilim var benim Evet benim evliliğimde böyle olmalı diyemiyor insanlar. Bir dizide gördüğü görüntüyle, okulda arkadaşının e, reklamıyla, insanların e, dedikodusuyla evlilik yapılıyor. Dolayısıyla dengi dengini bulmuyor evlilikte. Hmm. gençlik Yani asgari ücretli birisinin lüks bir galeride araba beğenmesi gibi bir şey. ...tam tersi de mümkün... ...yani serveti olan birisinin... ...üçüncü el bir araba... ...almaya kalkması gibi... ...bu terslik... ...yola çıkmadan arızalar oluşturuyor... ...bu... ...nasıl çözülecek... ...bunu konuşmak çok zor... Evet. ...ama... <gülüyor> e, ...benim... ...biraz önce temas ettiğiniz... ...günlük yazılı olarak... ...yüzden fazla... ...bir soruyla karşılaşıyorum. Günlük? Günlük. Evet. Ee, yani... Bunlar bunların... ne kadar aileyle ilgili? Aileyle ilgili yüz soru. Hmm. Geliyor. Aileyle ilgili. Evet. Aile ve aile öncesi... ...yani genç kızların, genç erkeklerin... Hı -hı. ...işte biz nişanlanamıyoruz... ...işte ailemiz izin vermiyor gibi sorunlar... ...dan evet. kaynaklanıyor... ...devamıyla beraber. Aylık ortalama... ...bir rahat yirmi... ...aile sorunuyla da yüzleşiyorum. Evet. Yani bizzat kendileri başvuruyor yani. geliyor Ya da randevu veriyoruz diye evet. Yani Ürkmediğimi söyleyemem Evet. Ürküyorum Hatta Yani bu tefekkür Ürkme tablosunun Bana etki etmesinden de korkmaya başladım Yani huzurumun kaçmasından ee, Rahatsız olmuyor Bazı vakalarda Ürküyorsun. Hiç ummadığımız tipler, ummadığımız meselelerin şahsiyetlerin basit meseleleri veya korkunç boyuttaki meselesi gece uykumu rahatsız ediyor. Evet. Yani çocuk bir şey Yani gibi, belki nereye gidiyoruz gibi bir. O, o açıdan yani. Evet. Belki şahsıma bir şey olacağı açısından değil ama ya ben bir hocayım. Ya insan... Nasıl toparlanacak bu toplum? Müslüman yani, tatlım gibi. Mesela kanunla toparlanamayacağını iyice kanaat ettim ben. Evet. Hiçbir devletin buna müdahale gücü yoktur. Evet. Mesela bizim devletimizde kanun çıkarıyor devamlı. Yaptığı iş kadınları hep koruma altına alıyorlar. Kanunla, fiili, polisi, savcılığı ile evet. kadını koruma altına alıyor. Ben onu şöyle görüyorum. Kış günü hani her taraf eksi buz olmuş... Ne sonra sen kapının önü kar tutmasın diye... ...yıkıyorsun kapının önünü. Evet. Kar erisin diye. Ama ee, iki adım sonrası... Ha, bir dakika buzlu bir havada... Evet. ...kapının önünü yıkamak... ...orayı kaygan hale getirmek hale demek. Kaygan hale getir. Evet. Yani devletin... ...kadına evet. karşı aldığı tedbir bu anlama geliyor. Evet. Yani erkeğin elini kolunu bağlıyor... ...kadının eline de kırbaç veriyorsun. Mesela ee, evet. Bu bir ters denklem oldu. Evet. Yani burada... ...devlet müdahalesini bile... ...aşmış gibi duruyor... ...sorunumuz, evet. aile sorunumuz... ...bu... E, ...sosyolog, Müslüman sosyolog... ...kardeşlerimiz, Müslüman... Psikolog. ...psikolog kardeşlerimiz... ...bunun derinlemesine... ...tahlilini yapmalılar... ...ama ben bir hoca olarak... ...ve insanlarla ilgilenen... ...dediğim gibi... ...çok yüksek oranda bir oturmuş kalkmışlığımız oluyor bu konularla. Hoca arkadaşlarla psikolog arkadaşlarla oturup bu konu nereye gidiyor diye onlarla da mütalaa ediyor. Onlarla da bir oluşmuş yani bilgimiz var. Belki burada ya hocaların yani psikoloji bilmeleri zarureti de ortaya çıkıyor. Hocam Sosyoloji başta psikolojisi. gazali psikolojisi olmak evet, üzere. Psikolojiyi bilmeyen insanlara cuma otmesi bile okumamalı. <gülüyor> evet. Güzel. Yani yanlış bir şey çünkü Psikoloji bilmeyen, uyuyan insanlara da hutbeyi okur. Evet. Uyandıracak ikinci bir refleks gösteremez. Yani bu ayrı bir konu. Evet. Ama ona dalmayalım da hocam. Hocam benim... ...yani bu hazırcı, sabırsız, hayalci, gayesiz... ...evlilik yapan gençlerin bir alt yapısı yani çürüme açısından bir altyapı sorunu olduğunu düşünüyorum iki satırla isterseniz ha, ona temas edip sonra ailenin lütfen. içine girelim bir kere hocam kirlilik boyutunu bile aşmış bir göz kirliliği var evet ben çok çok sizden özür diliyorum muhterem dinleyenlerimizin de e, lütfen istirham ediyorum bunu bir zaruret olarak dinlediklerini kabul etsinler müstehcen kabul etmesinler bir genç Delikanlı Tesettürlü veya tesettürsüz Kaç bayan Görüyor demeyeceğim kaç bayanın Beden ayrıntılarını Günde görüyor Evet Yani bir 20 yaşında delikanlı Üniversiteye giderken veya işe giderken Yarım saat İstanbul şartlarını Mesela konuşalım veya Anadolu şartlarını Evinden işine yarım saatte gittiğini Düşünelim ve iş yerinde hiç bayan görmediğini Kabul edelim Evet. Sadece apartmanından çıkıp iş yerine gidene kadar kaç bin affedersiniz bacak görüyor. Kaç bin kadının en müstehcen e, kışkırtıcı görüntülerinden görüyor. Bunlar ne oluyor Allah aşkına ya? Bu gördükleri. Bu gencin gördüğü ne oluyor? Ne oluyor? Nasrettin evet. Hoca'ya demişler ya, bu kadar ay çıkıyor ne oluyor bunlar sonra diye. <gülüyor> o da ne cevap vermiş? Kırıp kırpıp yıldız, yıldız yapıyorlar yani. onları demiş. Yani günde belki bin tane onu delirtecek. Evliliği teşvik edecek. Veyahut da onun aklına kötü müstehcen şeyler getirecek. Kadın sahnesi gören. Sonra bunu bayana da atacağım ben. Yani sadece Hı -hı. kadın değil. Bu genç ne yapıyor bu gördüklerini hocam? Sildim diyerek hafızadan siliniyor mu bunlar? Siz ve ben... ...20 yaşındaki hatıralarımızı silebiliyor muyuz? Evet. Üstelik bugünkü hatıralar 50 yaşından sonrakiler siliniyor da... ...onlar silinmiyor. Evet. Onlar kalıyor. Bunlar ne oluyor gençlerin kafasında? Bunlar 30-50 sene önceki gibi... ...annesinin ona teklif ettiği teyzesinin kızını... ...işte tarladan gelirken ilk defa görüp... ...onu ona aşık olan delikanlı kaybolmuştur dünyadan artık. Evet. ...kadının nev'ine aşık... ...olmuş bir delikanlımız var. Ne demek o? Yani Ahmet... ...Aysel'e hmm. aşık... ...değil artık. Ahmet... ...kadın cinsine aşık. Evet. Yani... ...kadın cinsine aşık olmanın getirdiği... ...bir psikoloji var. Nedir o? Aysel'le evlendiği zaman bu... ...asla mutmain olmayacak. Bir kadına aşık değil çünkü. Hmm. Biz mesela liraya aşıkız bir liraya aşık değiliz evet. dolayısıyla bir lirayla yatıp uyumuyoruz hiçbir zaman evet. maaş deyince bir ay aldığımız maaş değil ömür boyu alacağımız maaşı istiyoruz biz bugünkü göz kirliliği kadın erkek arasındaki ilişkilerin mobah düzeyinin buharlaşacak hale gelmiş olması yani haramların kaldırılmış olmasının Geldiği nokta erkeğin kadın cinsine aşık olmasıdır. Sapıklık derecesinde. Evet. Bu bir sapıklık noktasına getirdi. Filanca beş kişi filanca on kişi böyle değil. Seksen yaşında altmış yaşında siz benim gibi ihtiyarlar böyle değil diye bu kural değişmez. Biz bir defa burada evliliğe aday. Bugün evlenmiş seneye çocuğu olması muhtemel genç nesli konuşuyoruz değil evet, mi? Evet. Yani bizden iş geçti yani yaşların konuşulacak bir onların da sorunu var. Yok ayrı bir mesele de bizim şu anda muhatabımız genç nesil. Evet. Yani anne olması baba olması gereken yaşı 20 ile 30 yaşı arasındaki nesil yuvayı niye ayakta tutamıyorlar bunu konuşuyoruz evet, biz. Evet. Ana konumuz bu öbürleri de konumuz belki ama. Onlar da git 40 yaşında azalıyor bu 60 yaşında azalıyor olması lazım ama 40 yaşlı boşamaları da çok yüksek. Evet. Bu ülkede evlilikten 10 gün sonra boşanma düşünen... kız ve erkeklerin bulunmasının başka hiçbir izah yoktur. Hani bir sene sonra kayna nasıl ile kavga etti diyelim. Ona bir anlam vereceğim. Evet. Bir sene sonra işte hamileliğinde kahanımını eziyet etti, onun için boşanmak istiyor. Bunu anlam vereceğim. Evlenip bir hafta sonra niye boşanmayı arzu eder insanlar? Çünkü aradığı filan kız değil, aradığı filan oğlan değil, aradığı bunun cinsiyettir sadece. İnsanlık ölümcül olan bu noktaya doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla bir erkeği bir kız Asla tatmin etmiyor evlendiğinde. Onun ikinci gün 20 tane kusurunu buluyor. Mesela ben bana sayar mısın lütfen eşinizin hatalarını diye dediğimde yarım saat dırdır ediyor. Dırdır diyeceğim ciddi bir şey söylemiyor. Hı, o diyor, anlamda yani. Yavrum değil boşanmayı bağırmayı bile gerektirecek bir şey rastlayamadım ben diyorum. söyledim Saydım ya size diyor. Evet. Saydığı şeyler mesela benim telefonumla fazla ilgileniyor diyor. Evet. Nasıl ilgileniyor telefonunla diyorsun? Cep telefonu süper bir e, bozucu fitne şimdi. Evet, Nimetken evet. bela oldu başımıza. Niye? Kimle görüştün diyor bana. Ya eşim bir kere sordu arkadaşının adını söyle. Bana nasıl sorar diyor. Benim irademe engel olmak için mi evlendim ben onunla diyor. Yani böyle Einstein mezarından kalksa bunun için felsefe diye şaşırır herhalde. <gülüyor> Felsefeye bile girmeyecek kadar yani böyle bir, bir, bir şey mi söylemek istiyor? ...diye seni düşündük kadar adi kuruş etmez şeyler üzerinden 20 günlük yuva yıkıyor. Bir aylık yuvada umutsuzum diyor. Ben bunu tekrar vurguluyorum. Erkek kıza aşık olur. Fıtratımızda var bu. Evet. Adem Aleyhisselam'ın ilk çocuklarından itibaren var bu. Rabbim böyle koydu. Yani evet. genlerimiz bu bizim. Evet. Ama iki cins birbirine... Yönelir yani. Bu anlattığım her şeyi kız tarafından alıp erkeğe de havale edebilir. Erkek kız, erkekleri de kızlar böyle görüyor. Evet. Yani özü nedir kızın? İnşallah bir beyim olur benim. Bu beyim bıyıklı, işte sakallı, ne, neyse onu göresel anlayışı. Hı hı. Ben onun hanımı olurum, o benim kocam olur, çocuklarım olur vesaire. Hayır, bunun adını da değiştirdiler. Şimdi hayat ortağı diyor. Hayat ortağı buldum kendime diyor. Yani hayatta ortaklık anlayışı. Erkeklik, kadınlık, kocalık, hanımlık anlayışı değil. Kadın da böyle bakıyor. Erkeğin cinsine aşık oluyor olduğu zaman. Yani evliliğe aşık oluyor. Evlilik atmosferine aşık oluyor ki kızların bir artı sorunu daha var burada. Bilhassa huzurluğu düşük olan Düşük huzurlu ailelerin kızları kendi evim olsun da huzurlu yaşarım diye de evliliği aceleye getiriyorlar. Evet. Bu acelenin de faturasını sonra ödüyorlar. Çünkü erkek bunu hissediyor. Bakıyor ki bu babasından sığınmaya geldi gibi. Bunu kız gizlese de bir noktadan sonra açılıyor bu. Ondan sonra da geri gidecek bir yeri olmayınca o da istediği gibi zulmünü yapıyor. Evet. Burada insanlığın geldiği bu nokta çok tehlikeli bir kız bir erkeğe aşık olur fıtratta var bu bu doğal bir erkek bir kıza aşık olur bu da doğal fıtratımızda var helal yollarla bunlar evlenirler yuvak kularlar. bu 10 sene 50 sene 100 sene devam eder etti insanoğlu bugüne kadar 100 yıl süren evliliklerle geldi ama boşanma olmadı mı hiç oldu Asa bir kere kadın boşadılar. Fakat boşanma oranı diyelim binde bir. Olsun olsun yüzde birdir. Evet. Şimdi boşanma oranı ile evlenme oranı aynı hale geliyor. Bu ne demek aynı hale gelmiyor? Yani yüz kişi boşanıyor, yüz kişi evleniyor demek insanlık boşa kürek sallıyor demek. Yani biz musluğu açmışız su boşa gidiyor demek depolarımız bitiyor, biten insanlıktır. Ki siz biraz önce mesela polise intikal eden, aile danışmanına intikal eden dediniz. Evet. Bir de bir yere intikal ederek durmadan, çürüyerek devam eden aile sayısı var. Ki evet. bunlar bir yere müracaat da etmiyorlar, edemiyorlar. Çünkü ama, kanun, ama çürümüş içten. Kanun ne İçi diyor? Boşalma. Bana bir sene boşanma için müracaat edemezsin diyor. Ne demek bir sene boşanmak için? Mi? Yani bir sene herkes birbirinin evliliğini tadacak. Böyle bir kanun çıktığını düşünün mesela. Bir sene boşanma müracaatı yapamazsın diyor. ...niye yapamıyorum boşanmamı... ...zaten boşanma demek... ...yani erkeğin kaç para... ...dafaka ödeyeceğinin belirleneceği... ...görüşmeler demek... ...yoksa evet. böyle... ...halın herkes yoluna gitsin diye bir boşanma yok... ...burada kadın... ...veya erkek konusunu konuşmuyoruz... ...ben... ...benim derdim... ...insanlığımız gidiyor... ...ümmetimizin altı oyuluyor. ...dolayısıyla insan diniyiz biz... ...İslam insan içindir... İnsanın olmadığı yerde İslam da yok... ...nereye gelecek ki İslam... ...biz burada İslam'ın geleceği insanı konuşmamız lazım... E, ...bireysel olarak kadın mı... ...erkek mi... ...veyahut da hangisi hakkı... ...bunlar ayrı bir konu ama... ...sizin açtığınız başlık insanlık sorunu... Tabii insanlık. ...olayısıyla İslam'ın sorunu bu... Evet. ...İslam'ın yuvası gidiyor... ...aile son kalemiz bizim... ...son kalemizde çadırdamalar oluyor... ...bu bir doğum sancısı değil... ...çöküntü sancısı bu... Evet. ...keşke doğum sancısı olsaydı... Evet. ...buradaki sorun... ...bir numaralı sorun göz kirliliğidir... ...bu evet göz canım. kirliliği... Evet. Evet. ...bizi... doyumsuz, ...sabırsız... ...beğenmez... ...ve ne aradığını bilmez bir nesle götürdü... ...filmlerdeki... ...reklamlardaki... ...sokak billboardlarındaki... ...gördüğü yakışıklı delikanlıyı istiyor... ...gördüğü güzel kızı istiyor insanlar... ...o kız yok aslında... ...öyle bir kız yok... ...çünkü o kızla da evlendirilse o... ...başka bir reklamdaki... ...bir kızın tipini arayacak... Evet. ...yani mesela ben... ...erkeklere sorduğum... ...klasik sorularım var... ...eşin çok zayıf onun için mi... ...beğenmiyorsun... ...eşin çok kilolu mu... ...mesela erkeklerin... ...negatif gördüğü... E, ...parazitlerden biri... ...işte 40 kilo, 80 kilo oldu... ...gibi, hı hı. bu mu? Emin olun üstadım, nasıl yani... ...diye cevap veriyor... ...demek ki onun kilosuna, etine, buduna da takılmamış o... Evet. ...ne aradığını bilmeyen... ...bir erkek dünyası var... dünya ...ortada... Hı, evet. ...mesela şu cümleyle genelde... ...hele Müslüman, erkek, gençler... ...hocam aslında Allah için söylemek lazım... güya şimdi Adil konuşuyor ya... Yani Allah için söylemek lazım. Yani namuslu bir kız. Bir şey demiyorum. E, dindar da benden daha dindar. Kur'an okuyor. Ama ben bunu yaşayamam. Ya yani Namuslu, dindar, Kur'an okuyor. Sana saygılı kusuru ne diyorsun cevap yok. Eften büften denir ya Anadolu evet, değil. Evet. Eften büften şeyler getiriyor. Yani bunu eskilerimiz duysa bu sebeple ailede huzursuzluk var. E, cin istilası geçirirlerdi. Bu bir. Birinci şey yani göz kirliliği başımızın belası oldu. Buna karşı nasıl tedbir alacağız? Neden Allahu Teala zina ile ilgili konuların konuşulduğu Kur'an'da aynı surede herkes gözüne dikkat etsin buyurdu? Evet. Yani bu göz kirliliği sorunu çözülmedikçe... Aile danışmanlarının çözeceği sorun değil bu evliliklerin. Yani şimdi çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Yani göz kirliliği ve hayatı anlatıyorsunuz. Diyelim ki evden çıkıp bir şey gelirken diyorsunuz. Nasıl önlenir bu göz kirliliği? Erkek açısından, kadın açısından. Bu tedbirler bölümüne sonra evet, gelsin sonra hocam. Sonra gelelim. Peki. Çünkü bir tek gerekçeye tabii, bağlayamayacağız tabii. bunu. Tabii. İkinci temel nedenimiz hocam. ...izlediğimiz filmler... ...internetimiz... ...vesairemiz... ...beklentisi... ...uçuk bir nesil getirdi ortaya... ...mesela... Yani ...kadından, erkekten beklentisi... ...aileden beklentisi... ...yani erkeğin kadından, kadının evet. erkekten beklentisi... ...uçuk bir şey... Evet. ...mesela bunu ben sadece... <gülüyor> e, ...örnek verip... ...iyi anlaşılsın diye söylüyorum... Yani kadını hür bir kadın olarak nikahladığı halde ondan cariye muamelesi bekliyor. Yani ayaklarıma kapansın, her emrim yerine gelsin, hiç yorulmasın. Ne yatak odasında yorulsun ne mutfakta yorulsun. Gönlünün olup olmadığı hiç önemli değil. Kadın değil mi ya Allah Allah ben 20 arkadaş getireceğim onlara tatlı yapacak. <gülüyor> Bugün yatak odası istedim. Bugün yatak odası olacak. Yarın balkon dedim. Balkonda oturacağız. Gibi insan değil de silikon bir kadınla evlenmiş duygusu. Beklentisinin ucu yok, bucağı yok. Evet. Yani kadına dönüyoruz. Kadının da beklentilerinin bir haddi ucu yok. Ya Müslüman kadınsın. Hadi Müslüman olmayanların düşüncelerini at bir kenara. Müslüman kadınsın. Erricu'l kavvamun ale'n nisa. Erkek bu evin idarecisi demiş sana Allah. Yok erkeğin neredeyse bıyık şeklini de belirlemeye çalışıyor kadınlar yani bıyıkların şöyle olsun ben bundan hoşlanmıyorum şu gömleği giyme bu da ne yapıyor yani erkekliğinin hüculetinin hiçbir puan etmediği bir ortamda da erkek zalimlaşıyor bu sefer Allah korkusu olması gereken adam Allah korkusunu kaybetmek bir kenara Allah'ın ruhsatıymış gibi zulme kalkışıyor hem erkeğin hem kadının e, sınırlarını unuttuğu, beklentilerinin çok abartılı olduğu bir noktaya geldik. Sadece bir örnek, bir örnekler hayattan örnekler vermeye evet, çalışıyorum evet. hocam. Biz 20 sene önce... Sınırlarını unuttuğu dediniz. Enteresan, yani evet. kimse sınırını bilmiyor, bilmek evet, istemiyor. Evet. Şimdi geldiğimiz noktayı örneklendirmek için şöyle söyleyeceğim. Bundan 20 sene önce veya 30 sene önce bir SGK hastanesinde, o zaman SKK'ydı değil mi? Evet. Bir doktora e, gittiğimizde, doktorun başına bağırma imkanımız var mıydı? Yok. yok. Ne bağırması? Huzuruna kabul etti, uzaktan Heh. bakıp sana reçete yazmıyor. Ya da yazılı reçetelerden verdi daha ne istiyorsun? Du. Şimdi hastaları, hasta hakları, hasta hakları diye diye bir noktadan sonra... ...doktor el pençe buyurun efendim... ...hastaya demek zorunda kaldı... ...ters döndü dünya... Evet. ...bu zulüm tabi... ...yani zalima zulüm yapılmaya başlandı... ...bunun ortası olabilir... ...doktorun doktorluğunu bildiği... ...hastanın hastalığını bildiği... ...herkesin kanun enişinde, önünde eşit olduğu... ...insanca bir ortam... ...bunun doğası... Evet. ...ama doktorlar... Epey yıllar insanlığa zulmettikleri için bir miktar çekecekler gibi görünüyor. Hasta dövmesin beni diye uğraşacaklar herhalde. Evet. Şimdi yani bizim beklentilerimiz kadın ve erkek açısından beklentilerimiz anormalleşti diyoruz ya. Bunu doktorlardan neden örnek verdim? İnsan hakları, hasta hakları kelimesi kullanıla kullanıla hastalar yani neredeyse... ...lütfedip hasta olup doktora geliyorlarmış gibi bir şey inandılar kendilerine. Kendilerinde bir lüks görmeye başladılar. Gençlik ve yeni evlenen gençler, aile kuranlar... ...işte demokrasi, insan hakları, özgürlükler filan derken... ...bunun hanımına da karşı uygulayabileceğini... ...bundan sonra kadının da kocasına karşı da uygulayabileceğini... ...yani aile olmanın, karı koca olmanın getirdiği... Ortak hukuk zemini olmadığını düşünüyorlar. Herkes bireyliğiyle geliyor aile. Yani asırlardır birikmiş bir erkeklikle geliyor erkek. Evet. Kadın da bütün dünyanın devletlerinin arkasında olduğu bir güçle geliyor. Ortada aile eriyip gidiyor tabii. Evet. Kaybeden yine aile oluyor. Evet. Kaybeden insanlık oluyor. Buradaki bu e, noktayı ben kulluğumuzu unutma diye isimlendirmek istiyorum. Evet. Kulluğunu unutmuş bir nesil. Kulluğu, yani göz kirliliği bir, iki kulluğunu unutmuş bir nesil allah Teala'nın kulu olduğunu, fani olduğunu, günün birinde ölüp gideceğini hatta belki bir hastalıktan sonra hanımının ona bakması için ona yağlar yakacağını, eline ayağını <gülüyor> öpeceğini yani kul olarak birbirimize muhtaç olduğumuzu unuttuğumuz bir dünya evliliği yapıyoruz biz. Başımıza gelen ikinci bela bu yani hele üniversite bitirdiyse askerlik yaptıysa iş bulduysa bir de kutsal memurluk bulduysa bir yerden e tamam dünya o evet. bu ikinci neden üçüncü çok güçlü bir neden kadın parayla buluştu parayla kastım iş evet. işle buluştu kadın. Çok eski kültürde zengin kızıyla evlenen naz çeker diye bir şey vardı. Evet. Yani zengin kızıyla evlendi işim artık duracağını 12'de de bir babasının evine giderdi. Memur kız bu anlama geliyor şimdi. İyi bir şirkette çalışan bir kız bu anlama geliyor. Kadının memur olması, işçi olması, çalışması direkt haram olan bir şey değil. Yani kadın çalışınca haram olur diye bir şey yok. yok evet. Şeriatımız böyle bir şey dememiştir. Yani kadın çalışmaz sözünün İslam'da yeri yok. Evet. Ama kadın analığını feda eder mi etmez mi diye bin sayfalık yer var. Yani iki kadın aile huzurunu feda edip çalışabilir mi? Böyle bir soru var. Kadın kocasının gözünün Harama kaymasına sebep olacak şekilde çalışabilir mi? Bu sorunun cevabı var. Bu, bu, bu dolu. Meseleyi kadın çalışamaz diye anlamak yanlış. Çalışırsa ortaya çıkacak vahim sonuçların bir tanesi de ailenin bizzat kendisi olursa değer mi bu çalışmaya? Bugün mesela karşılaştığımız en önemli sorunlardan biri çalışan kadınların ellerini aldıkları ekonomik güç Ekonomik güç onlara hadlerini unutmayı, kul olduklarını unutmayı getirdi beraberinde. Kul olduklarını unutunca da e, kanuna güvendi, dedikodusuna güvendi, diplomasına güvendi. Öbürü de, kocası da benzer şeylere güvendi. Çekti gitti. Tersinden de bir şey var hocam. Yani şöyle bir şey. Niye mesela aileler... E, ...kızlarının ileride bir meslek sahibi, iş sahibi olmasını istiyor. Çünkü yani hani koca bu kadın çaresiz. Benim evime gelirse benim her türlü zulmüme razı olmalıdır tarzında bir algı kocada. Şimdi bu algı kadını mazlum hale getiriyor o mazlumiyeti dengeleyebilmek için yani benim de bir çıkış noktam var gibi bir psikoloji yani böyle bir şeye itiyor bir bu var bir de ayrıca şimdi tek maaşla geçinilemediği gerekçesiyle bizzat kocaların yani eşim çalışsın hatta çalışan birisini eş olarak arıyorum gibi beklentileri var yani. Biraz daha da var çalışsın evet. geçindirsin de der erkek. Evet. <gülüyor> hazır, hazır çalışıyor kadın beni de geçindirir diye evet. düşünebilir. Evet. Evet. Şimdi hocam yani ben erkek haklı manasında demiyorum bunu. Bu Hı -hı. noktaya gelirken zalim erkeklerin yüzünden evet. gelindi evet. ayrı bir mesele bu. Evet. Ama ortadaki bir zulmün varlığı... Başka bir zulümle telafi edilirse bu hata. Bunu konuşmamız Tabii. gerekiyor. Yani evet. bu erkeklerin 100 yıldır, 200 yıldır yaptıkları zulmü 300 yıl sürecek. Başka bir zulümle mi telafi etmemiz lazım? Şimdi erkek kadına zulm diyor diye kadın hür olsun diye çalıştırdık kadını. E doğurduğu üç çocuk o anneden zulüm görüyor işte olduğu için anne. Evet. Bu da bir zulüm çeşidi. Erkek ...kadına diyordu ...şimdi kadın anneye zulmediyor olacak... ...ben çalışıyorum diye... ...8 saat çocuğundan ayrı yaşayacak kadın... ...bu da çocuğa zulüm... Evet. Yani ...bunu da ne yapacağız bu sefer... ...neyle telafi edeceğiz... ...eve hizmetçi getireceğiz... ...yani biraz önce... ...ben göz kirliliği nasıl önlenir dediğimde... ...çare kısmına geleceğiz dediniz aslında bazı tıkanmalar da var hocam. Yani belki bu konuyu da yani çare kısmına geldiğimizde nasıl çözeceğiz sorusunu şey yapmamız lazım değil mi? Kadının yani çalışamaz şeyi İslamla alakalı değil kadının. Değil, Ama de. çalışır nasıl çalışır değil mi? Nasıl çalışır ve çalıştığında diyelim ki ailedeki konumunu nasıl yaralamaz? Artı eksileri nasıl ha, toplayacağız? Nasıl toplayacağız? Yani bu da önemli bir soru olarak. Şüphesiz. Evet. Şüphesiz. Yani şunu yapmak doğru değil hocam. Vay bu kötü sil. Evet. Bu da kötü sil. Ne yapacağız ne yani? Ne yapacağız? Evet. Yani kötüyü Teşhir etmek, kötüyü tanıtmak yetmiyor. İyinin hı hı. bir yer bulup iyinin yerleşmesi evet. lazım. Evet. Bizim yani ta en başa dönüp işte göz kirliliği iman zayıflığından kaynaklanıyor. Emri bil Maruf yapılmıyor toplumda. İşte devlet müsamaha ediyor. Yani bu sebeplere girmeden biz önce hastalığımızı evet. iyice tespit edelim diyoruz. Burada dördüncü bir sebep daha var bir dünyevileşme hastalığı hadis-i şerifte belirtiliyor yani Van diye hadis-i şerif var ya evet, evet. bir dünyevileşme hastalığı kemiklerimize kadar işlemiş durumda bu dünyevileşmenin çok mobilya almak işte lüks evlerde oturmak e, da işte her sene halıyı değiştirmek işte perdeleri üç kat dört kat yapmak ya yani bu boyutlara girmiyorum ne olduğu önemli helal olduktan sonra yani söylenecek bir şey yok Sekiz kat perde yapabilir bir insan Her hafta bir gün bir perde olacak şekilde Yani sekiz çizgili korniş Her salı günü bir renk Pazartesi bir renk Çarşamba bir renk perde Yani bu zenginin evinde olur Kıyamette kopmaz bundan Fakat Ailede dünyevileşme nasıl Dünyevileşme Kadından daha kıymetli ev olduğu zaman O ev yıkılmıştır kocadan kıymetli mobille olduğu zaman o mobille boştur evet dünyevileşmenin aileyi vuran en büyük boyutu eşlerin birbirlerinden değerli tuttukları taksitlerdir evet birbirlerinin daha fazla ezilmesine sebep oldukları dünya nimetleridir mesela ben evliyim ya hocam sözünüzü <gülüyor> unutmayın Açmak için şey yapıyorum. Yani belki hadi masaya koysak ya böyle mi yapıyoruz biz? Yani tercih yapmaz diyelim ki kadın Hocam, perdeyi koca ne yazık ki yapar. Evet. Yapar. Nasıl oluyor o psikoloji nasıl oluşuyor ki? Şöyle oluşuyor. Yani kocada kadında nasıl oluşuyor bu şey yani? Şimdi kadından örnek verelim. Kadın ailem kutsal çocuklarım kocam diyor diyor <gülüyor> ama eşi mesela işte iş yerine iş yerinde giydiği gömleğini banyoda çıkarmadan çekyatın üstüne oturdu diye annesini arıyor. Bu adamla yaşayamam ben diyor. <gülüyor> Bakkalda giydiği gömleği geldi koltuğa oturdu diyor. Anne geliyor hakemlik yapıyor bir gömlekten ne olur diyor. Koltuk kocadan değerli olmuştur. Evet. Bunun lahmı cimi yok. İki. Erkeğinkine örnek verelim ikincisi. Erkek ne diyor karım bir tane benim. ...karım böyle Anadolu deyimiyle bir tane. Hayatım benim, canım... ...şuyum, buyum. Fakat dört saat kahvede oturuyorsun... ...eve gelmiyorsun. E, arkadaşlarım var diyor. Orada işte birisi gelecek bir şey... ...görüşecektik diyor. Dün öyleydi. Bugün böyle. Yarın da öyle... ...yapacaksın sen. Hani bu kadın... ...senin hayatın? Evet. Hani evin... ...senin ruhundu? Teoriyle... ...hayat Heh. uyuşmuyor. Yani ya. kadın bir tane... Ama en uzaktaki bir arkadaş ondan öne geçiyor. Evet. Bu yanlış. Bu yanlış dünyevileşmekten kaynaklanıyor. Dünyevileşmek sadece araba almak, apartman almak değil. Arkadaş tutumu da bir dünyevileşme tercihi. Daha canlı bir misal. Yani üç gündür evde yokum ben. Geldim. Oturdum. Hoş geldinler oldu vesaire. Cep telefonumu aldım. Son mesajlarıma bakıyorum. Herkesin uykusu geldi, yattık o arada. Dünyevileşme demek, dünyaya ait bir meta, insandan daha değerli, imandan daha değerli hale gelmesi demek. Üç gündür, dört gündür görmediğin eşinle yapacağın latifeler, çocuklarına yapacağın latifelerin yerini teknik bir cihaz almış. Dünyevileşme yani alet ve edevat, <gülüyor> biyolojik insandan daha değerli hale geldiği zaman... O de benzer şeyi yapacaktır. Nitekim e, en çok su itham edilen şeylerden biri, ben yanında iken telefonuyla oynuyor diyor. <gülüyor> evet. Bu soru belki öğretmenlerin velilere sütçe yapması gereken bir kağıt. Oğlunuz derste hep telefonla oynuyor denilecek şekilde. Şimdi kadın bunu, bu cümleyi belki ayda bin defa duyuyorum müslüman. Evet. Rahat bin defa duyuyorum. Benim Demek yanımda... Bir afet haline geldi evlerde. <gülüyor> telefonun kendisi değil. içindeki internet. Evet. Diyor ki... E, ...ben yanında iken ...telefonla o meşgul oluyor diyor. Evet. Şimdi ben bilmiyor gibi durup... ...arkadaşı aramıştır diyorum. Kimsenin aradığı yok diyor. Oynuyor. Telefonla oynuyor diyor. Evet. Kaç yaşında eşin diyorsun? 28 yaşında. Kaç senelik evlisiz? 6 senelik evliyiz. Telefon... Ki bir alet bu. Bu alet Allah'ın emaneti olarak aldığın kadından değerli olduğu zaman dünya seni işgal etmiş demektir. Bu aynı zamanda namazdan da seni alıkoyuyordur. Evet. O telefon yüzünden sen bir sayfa Kur'an'da okuyamıyorsundur akşam. Yani tek sorun sadece Hı -hı. o kadın evet. sorunu değil. Kadın da bunu yapıyor mu? Kadın da yapıyor. ...kadın da hep çocuğuyla uğraşacak... ...ya da o da telefonla uğraşıyor... ...yani burada dünya... ...bir dalga olarak, fırtına olarak... ...erkeği de, kadını da... ...istila etmek üzere... ...biz müminler olarak buna tedbir... ...almak zorundayız... ...beşinci bir başka gerekçe... ...çevre etkisi üstadım... Evet. ...çevre etkisi... ...ben... E, ...bir aile mahkemesine... ...şahit oldum... ...kaynana yani... Hakikaten zalim Hazreti Ömer bulsa bir ton dayak attırırdı ona yani öyle bir <gülüyor> öyle bir kaynana dinledim kadın koca konuştular iki kaynana da orada kaynana da kaynalar da savundular konuştuk haksız bulduğum e, kadın kaynanaya... ...60 yaşlarında var dedim ki yenge hanım dedim sizden bir şey rica edeceğim dedim. Siz bu konuşulanlardan hiç mi etkilenmediniz dedim. Etkilendim dedi. Yani dedim siz haksız değil misiniz dedim. Şimdi ben ağlamasını helallik istemesini bekliyorum. Çünkü damat konuştu. Yani ben anneme bir şey diyemiyorum ne yapayım dedi. Evet. Dolayısıyla annesinin haksız olduğunu işaretti. Kadın zaten bir konuştu. Kaynananın kaçıp gitmesi lazım kaçmadı. Öbür kaynana konuştu. Söz ona geldi. Hocam ne dedi biliyor musunuz? Peki benim çektiklerim ne olacak dedi <gülüyor> Benim çektiklerim ne olacak dedi Nasıl sizin çektikleriniz olacak Ben ne çektim Sivas'ın köyünde biliyor musunuz Siz dedi ha, Kendisi önce <gülüyor> evet, O da gelinmiş <gülüyor> Gelinken çekmiş eziyetler Onlar depoya konmuş Ne olacak onlar Şimdi kullanıyor. Ya ben intikam <gülüyor> almazsam Benim gelinimden <gülüyor> Ne evet. olacağım ben diyor Üstadım irkildim Dedim teyze Demek sen Allah'a. Demek ki Allah böyle bir zihniyette var. Bu bu zalim anlayış var. Evet. O da ağlıyordu kaynanasından. Yeminler evet. etmiştir o zaman bir gün gelinim olursa ben bunları alacağım diye. Ya o tersinden de olmaz mı hocam? Yani ya bana çektirdiler ben gelinime çektirmeyeyim bari falan. O bekleniyor. <gülüyor> öyle oluyor. Olmaz olur mu öyle, canım? Öyle de var belki. Ö yani bunu ben bir böyle Hı -hı. bir parazit örnek var dünyada. Hı -hı, evet. Evet. Bu parazit bir örnek. Benim çektiklerim ne olacak dedi. Evet. Dedim teyze sen ahirette bir şey almak istemiyor muydun dedim. <gülüyor> Çünkü Müslüman. Yani burada benim önümde oturuyorlar Müslümanca. Dinden imandan konuşuyoruz. Allah korkusu hatırlatılıyor. Mesela gelin ona bir şey itham etti. Estağfurullah dedi. <gülüyor> yani bir Allah korkusu da var. Tese türlü insanlar bunlar. Bu, bu hata evet. yani çevrenin zulmü aileyi dağıtıyor bu çevre zulmünde anne babalar birinci plandalar mesela çok basit bir örnek anne babalar çocuklara işte üç tane bilezik takılmış iki tane düğün salonunda bir şey takılmış ona tenezzül ediyorlar ya bu kadar bir şey olur mu ya Evet. Bize verin onları. İlk kavga oradan başlıyor. Biz ma masraf yaptık falan gibi mantıklar. Masraf olsun veya olmasın. Evet. Dün bir tanesine cevap verdim. Bilinen bir isim yani benim tanıdığım bir isim. 20 tane gelin yapacak kadar bütçesi olan bir adam e, eve gitmiş. Verin bana siz çocuksunuz bunlara sahip olamazsınız demiş. Toplamı da 3-4 bin lira bir şey yani. Evet. yani güler insan bu kadar bir şey niye tenezzül ediyorsun bırak çocuklar harcarsa harcasın kendileri sonra uğraşsınlar evet. yani anne babalar bir noktada durmayı becermeleri gerekiyor uzaktan kontrol gibi irşat gibi bir vazife yapmaları lazım anne baba savcı gibi durmamalı savcı gibi durduğu zaman e, bu, bunun sonu çok kötü olur anne baba bir ...önce evlenen ablalar, abiler... ...ifsat ediyorlar... ...bu çevre diyorum ya, çevreyle kazdım... ...yani kendi düğünündeki... ...başarısızlıkların... ...onun da... E, ...karşısına çıkacağını söylüyor... ...evlilik beladır diye söylüyor... İyi olan çekip gidiyor balayında... ...kayboluyor... ...sıkıntısı olan bunu yayıyor... ve evet. yani bir tür akıllı evlenmez... ...gibi bir mantık... Evet. ...ortaya çıkılıyor... ...çıkarılıyor... ...bu çok tehlikeli bir durum... Çevredekiler bir de kul hakkı işgali yapmış oluyorlar. Yani kul hakkı zulmünün sahibi oluyorlar kıyamet günü. Kötü örnek olarak, kötü irşaat yaparak, kötü yönlendirme yaparak. Bu noktada bir sıkıntı var. Altıncı tespit edeceğimiz nokta üstadım. Gençler kültürlerine çok güveniyorlar evlenirken. Evet ne demek o hocam? Bu şu demek hocam. Şimdi ben... E, ...çok böyle... ...abilik yapma noktasında oldum... ...elhamdülillah bundan az duyuyorum... ...bana yüz genç geliyorsa kız veya erkek... ...evlilik danışması... Yani ...evleneceğim diye... ...99'u... ...işi bitirdikten sonra geliyor... ...hocam işte bu arkadaşla evleneceğiz biz... ...iyidir değil mi? Hmm. Bir muvafakat için geliyor... Hmm. ...duanızı almak için belki... ...yok yani. gene Nurat Hoca'ya sordum diyecek o... Hmm, evet <gülüyor> ...sordun ama... Gitmiş kızı hissetmiş. Evet. Veyahut da delikanlıya tamam seninle evlenirim demiş. Bana soruyor o iyi biri mi? Benim klasik cevabım pişmiş aşağı su katmıyoruz biz. Hayırlı evet. mübarek olsun. Ne diyeyim ben? Bana tek tük nadiren e, şunu ben hiçbir şey söylemedim ama düşünüyorum. Şu şartlarda bakar mısınız? E, tanıyor musunuz? diye Çok az geliyor. Evet. Çok az geliyor. Bu... Gençlerin kendine güveninin faturası çok ağır sonra. Neden hocam? 23 yaşında bir gencin evlendiğini düşünelim. Ben onlara diyorum ki güzel kardeşimsin. Daha önce evlendin mi sen? 3-4 kere evlendin, boşandın mı? Yok. İlk defa yapıyorsun. E bense 30 sene, 40 sene önce evlenmişim. Demek ki üzerine 30 sene, 40 sene koymuş bir birikimim var. Senin yok. Bir de bu kadar soruyla... ...müracatla karşı karşı yok yayın. normal bir babayı anneyi söylüyorum <gülüyor> evet. yani evli bir anne baba ki anne baba olduğuna göre evli o... onun kadın dünyası ile ilgili erkek dünyası ile ilgili yani evlilikle ilgili ortam evet. bildiği şeyle 23 yaşında bir çocuğun filmlerden izleyerek sağdan soldan arkadaşlarından duyduğu dedikodularla bildiği şeyler aynı değil ki klasik cevap hazır e, biz konuştuk hocam çok güzel söz verdi bana diyor ne söz verdi Allah yolunda ikimiz ciddi çalışacağız. Senin karın olacağım, çocukların anası olacağım. Ben işte Yusuf Pehlivan olacağım. Yusuf Aleyhisselam kadar sana sadık göstereceğim. Aman Allah'ım öyle roman yazılır sözler bunlar. Bunları doğru kabul ediyor. Doğru söyleniyor ama hayat doğrusu değil bunlar. Evet hayatta sınanmamış. Yani mesela böyle bir keramet tarzı haşa bir şey değil ama... ...önümde üç dakika oturan bir çocuğun... ...gözlerinin içini okuyorum hocam ya... Yani evet. ...otura kalka, otura kalka... ...yani üçüncü cümlesinde... ...çocuk gerçeğini söylüyor bana... ...söylemek zorunda kalıyor... ...çapraz soru soruyorsun... ...fiyasko ile çıkıyor çocuk... ...yani herkes mesela bir kız istemeye gideceği zaman... ...bir delikanlıyla görücü çıkacağı zaman... ...yani yarım saat, bir saat değil... ...günlerce söyleyeceği cümleleri hazırlıyor herkes... Evet. ...edebiyatlı, imla hatası olmayan... <gülüyor> ...cümleler kuruyor herkes... ...ne söyleyeceğini, ne düşüneceğini söyle, ...gerçek kimliğini... ...söylemiyor insanlar... ...bu sebeple... ...gençler... ...danışmansız evlendikleri için... ...fatura ödüyorlar... ...bir hafta sonra... ...hatta bazen düğünden önce bu ortaya çıkıyor... ...düğünden önce ortaya çıkıyor... ...vakit daraldı... ...siz saate bakıp duruyorsunuz... ...ben yedinci noktamı söyleyeceğim... Ha, letfen, ...orada letfen. sorunları saydık... ...yedinci nokta hocam... ...ben bir meşhur... Psiko, psikiyatist profesörüne dedim ki üstad dedim sizce bu melekette yani şu yeşil reçeteli dediğiniz ya da depresyon ilacı dediğiniz ilaçları yüzde sekseni kullanıyor mu bu ülkenin dedim çok abarttınız dedi olur mu ya dedi bu kadar araç trafiği var dedi araçlar o zaman hep ezdiriz yolda dedi ne kadar dedim tam bir istatistik bilmiyorum ama yüzde elliye yakındır dedi İstanbul <gülüyor> evet. bayağı düşükmüş maşallah. Yani çok fazla psikolojik sorunlu insan var. Evet. En basiti vesvese hastası oranı çok yüksek. Erkekte kızda. Evet. Her şeyden vesvese ediyor. Bir abdesti 2 saatte alan insan var. E bunlara klasik bir üç harfli cin diye bir şey tutturmuş insanlar. Büyü tutturmuşlar. Ya bunların aslı var ama... ...Hindistan'da bir büyücü var veya yok şimdi. Yani... ...kim bir huysuzluk, psikolojik bir sıkıntı... ...içine giriyorsa... ...kim aslında... ...edepsizlik yaptığı için suçlu oluyorsa... ...hemen bir büyücü lafı tutturuyorlar. Düşünün yani... ...büyücülerin listesi ya da büyü çözen... ...cin çözen... ...insanların şöyle internette... ...bir listesi çıksa herhalde doktor sayısı... ...kadar cin çözücüsü var burada. Bu... ...bunun bir sektörleştiğini... ...sömürü unsuru olarak... ...aktif olduğunu gösteriyor... Diyor, ...Allah için baktı diyor... ...ben sadece 20 lira verdim diyor... Evet. ...ya 20 lira... ...taş attı kolu ağrıdı mı ya... ...20 kişi de <gülüyor> 20 lira alsa adam... ...servet biriktiriyor... ...ne 20'si bir hafta sonrasına gün veriyor... ...dolu insanlar... ...bir bedavadan cincilik çıktı piyasaya... ...cin... ...üç harfliler, üç harfliler... ...üç harf onun kafasında aslında... Evet. Yani üç harf kafasında gizli onun. Evet cin var. Cin bir vakadır. Ama mesela bu konuda ben yüz vakadan biri bile değil cin olarak sonuçlanan. Yani evet cin vakaları da oluyor. Cinler imanımız gereği var zaten bir defa. Büyü de hak, büyü de var. Ama büyü insanların birbirlerine yaptıkları kendi tavırları. Severken okşarken de büyülüyorsun... ...iterken, cimciklerken de sen büyülüyorsun... ...aslında... Evet. ...yani e, burada... ...çok özellikle... E, ...vurgulayarak söylüyorum... ...tıbbın alanına girmemiz doğru değil... ...ama vesvese en başta... ...olmak üzere, şizofrenik vakalara... ...varıncaya kadar... ...bu ülkede, bu dünyada... ...artık bu dünyada... ...ciddi bir görünmez hastalık... ...yani psikolojik hastalık dediğim... ruhi hastalık boyutu var... ...bu dil talebelerde var... ...lise talebelerinde var... ...ve genellikle de ergenlik çağından sonra... ...işte 17-18 yaşlarından sonra... ...bu kimlik daha bariz bir şekilde ortaya çıkıyor... ...20'li yaşlardan itibaren... ...hastalık diş gösteriyor... ...deyim yerindeyse... ...bir de evlilik bu döneme rastlayınca... ...yani hakikaten... ...çekilmez bir erkek, çekilmez bir kadın... ...bir belaya çattığını rastlıyor insan... E, ...devlete... ...müracaat ediyorsun... E, haklı haksız ayırmıyor direkt bir tarafı tutuyor veyahut da çekin gidin diyor ne şikayet edeceğin bir yer var aile karışamıyor bu belki de sağlık bakanlığının getireceği bir çözüm olabilir mesela e, kanla ilgili hastalıklar yani genetik hastalıklara karşı bir tahlil mecburiyeti getirildi değil mi? Evet. mesela sorunlu çocuk işte özürlü çocuklar doğmasın diye belki de ...nasıl silah, silah ruhsatı almak için... Psik psikiyatriden ...rapor isteniyor... Yani ...ehliyet almak için psikiyatri raporu isteniyor... ...belki evlilik için de... ...bu psikiyatri raporu istenmeli artık... ...çünkü yani... ...yeşil reçeteli ilaçla... ...kontrol altına alınması gereken... ...birisi evleniyor... ...sonra anne olunca... ...hepten bomba üstüne... ...bomba gibi olmuş oluyor yani... ...iki patlayacak, iki kere patlayacak bomba haline geliyor... ...anneliği kaldıramıyor... Kadınlığı kaldıramıyor. Yani doktora gidiyorsun mesela. Doktor diyor ki hamile buna ilaç veremem diyor. İlaç veremiyor. Kadın deliriyor. Erkeğe ilaç veremem diyor. Araba kullanıyor diyor. Ya da vereyim kullanma diyor. Yani evlilik sorunlarından <gülüyor> bu dönemde çok ortaya çıkan. Bundan 100 sene önce veya 50 sene önce herhalde cin çarptı bunu. Komşular büyü yaptı deyip geçiştirip diyorlardı E şimdi herkes büyüsünü kendisi taşıyor. Herkes cinliliğini kendisi yapıyor, cinciliğini kendisi yapıyor. Bu ortamda e, zannediyorum devletin en başta çözeceği sorunlardan biri ruhsal sorunlar. Evlilikle ne boyuttadır bu bir araştırılsın incelensin. Çünkü e, çok yüksek oranda e, ilaç kullanması gereken ancak ilaçla günlük hayata devam edecek insanlar evleniyorlar. ...daha sonra bunlar kadın dövüyorlar... ...daha sonra kocalarını zehirliyorlar... ...yani adı üstünde... ...bunun evlenmemesi gerekiyor... ...dinen evet. de böyle bu mesele... ...bunun incelenmesi lazım... Evet. evet ...temel sorunlarımız ailede ne oluyor... ...7 maddede özetlemeye çalışıyoruz... ...özetlemiş olduk, teşekkür ederim... E, ...hocam... E, ...değerli dinleyiciler... ...aileyi konuştuk... E, ...muhterem Nurettin Yıldız hocamla... ...İslam'dan Hayata Ölçüler programında... Ee, bu mesele üzerinde çok daha konuşulacak belki çarelerini ayrı bir program yapacağız <gülüyor> belki evliliğe e, geliş süreci gençlik alanında ne tür sorunlar yaşıyoruz onlara ayrı bir program yapacağız ama çok temel bir meseleyi, insani bir meseleyi, ee, yani belki küresel çapta bir meseleyi konuşmuş olduk. Hepimizin meselesi. Ee, dilerim daha sağlıklı ailelere doğru gidişte bir e, küçücük e, tuzumuz, biberimiz olmuş olur.